suyu taşladım. Bilirsiniz, herkes suyu taşlamıştır. Halkacıkları seyre dalmıştır. Ben de bir taş attım suya. Suyu dalgalandırdı halkacıklarla. Halkalar yayıldı suya. Düşündüm, Toplumları, toplumlara atılan taşları, suya atılan taşlar gibi, toplumlar da dalgalanıyor. Atılan taşlarla halkacıklarıyla ve halkacıklar büyüyor toplumsal sorunlarla. Düşündüm topluma atılan taşları, taşlarla oluşan kara bulutları. Düşündüm. Ben topluma taş yerine atarsam gerçekleri dağılırlar mı onlarda ilerilere halkacıklarla? Başladım topluma gerçekleri atmaya, sorularla, sorgularla, sevgiyle, saygıyla bütün insanla ulaşması için karanlıklardan aydınlığa, Görüyorum dalgalarla halkacıkları yayılıyorlar atılan toplumda karanlıkları yararak gelecekleri aydınlatarak durmayın. Haydi siz de atın topluma elinizdeki gerçekleri. Halkalarımız buluşsun, halkalar el ele tutuşsun, birlikte karanlıklarla vuruşsun ve gerçeklerin halkaları Yutsun taşların halkalarını ve gerçeklerin halkaları, kucaklasın insanların haklarını. 6 Mayıs 2006 İzmir, Mehmet Çoban